139. Bölüm Birkaç ay evvel gelip Müslüman olan fakat hastalıkları ilerlediği için Medine dışındaki Zülcedr denilen yere gönderilen 8 kişi hastalıklarını silip atmışlar, günden güne güç kuvvet bulmuşlardı. Bir sabah bu 8 kişi söz birliği ettiler ve Hz. Peygamber'e Yahut Beytül Male ait olan develeri önlerine katıp götürmeye çıktılar. Çoban Yasar onların bu halini beğenmedi. Siz neler yapıyorsunuz bakayım dedi. Biz gidiyoruz ey Yasar. Hadi hoşça kal. Peki develer? Bunlar artık bizim malımız. Olmaz öyle şey. Pekala olur neden olmasın? Bir araya girdi. Sen Medineli dostlarına bizden selam söylersin. Tekrar görüşmek isterdik fakat işimiz acele.'' Gerçekten de doğruca benzemiyorlardı. Geldiklerinde hastalıktan kıvranan, Yesar'ın hizmetlerini teşekkürlerle karşılayan bu adamlar üzerlerindeki hastalıkla beraber insanlık duygularını da atı vermişlerdi. Gördükleri bunca nimeti bir anda arkaya atıp develeri de gasp etmeleri ve kendi özmanlarıymış gibi alıp gitmeleri olacak şey değildi. Yesar tekrar ileri atıldı. Fakat adamlar Yesar'ın üzerine atıldılar ve yere yıktılar. Ellerini ayaklarını kestiler. Bu arada biri eline geçirdiği dikeni yazarın gözüne, yanaklarına, dudaklarına batırmakla meşguldü. Çektiği ızdırapla, avazı çıktığı kadar bağıran yazarın dili de bazen bu dikenlere hedef oluyordu. Onun tepesine kartallar gibi çökmüş bulunan sekiz kahraman, bu çırpınışlar ve bağırışları kahkahalarla karşılıyor Canavarlara mahsus bir zevk duyuyorlardı. Bir zaman geldi ki, Yesar'ın ellerinden ve ayaklarından fışkıran kanlar azaldı. Çırpınışlara bir mecasizlik çöktü. Tepelerde yankılar yaptıracak derecede yüksek çıkan ses, birkaç adım öteden bile duyulmaz hale geldi. O zaman Yesar'ı kendi haline bıraktılar ve yola koyuldular. Biraz sonra Yesar, Şehadet şerbetini içti. Sekiz kafadar on beş adet deveyi önlerine kattılar. İyi bir alışveriş yaptıkları inancıyla oradan uzaklaştılar. Bundan böyle bu develeri ara sıra kebap yaparak afiyetle yemelerine kim engel olabilirdi? Aylarca kendilerini paşalar gibi beslemişler, Hastalıktan kurtulmuşlar, ayrıca 15 tane devenin de sahibi olmuşlardı. Kısacası hayatın her devresinde talih insana bu kadar gülmezdi. Yasarın çırpınışlarını gülerek seyreden bu adamların artık yollarına şarkı söyleye söyleye devam etmelerine bir engel kalmamıştı. Amr bin Af ailesinden bir kadın eşeğinin üzerinde yavaş yavaş ilerlerken aman Allah'ım diye feryadı basmaktan kendini alamadı. İleride kanlar içinde yatan biri vardı. Yüzün örten dikenleri kaldırdı. Vakit geçirmeden eşeğine bindi. Kuba köyüne doğru hızla sürmeye başladı. Köyde gördüğü tüyler ürpertici manzarayı anlattı. Derhal Peygamber Efendimiz'e haber salındı. Efendimiz bu haberi üzüntü içinde dinledi. Hemen Kürz bin Cabir'in emrine 20 süvari verdi. Onlar hareket ettiler ve kendileri arkadan gelecekti. Allah'ım yollarını göremez et, yollarını dar ve çıkmaz yol et diye dua ederken kendisi de arkadaşlarıyla birlikte hazırlık yapmaktaydı. Kürs arkadaşlarıyla birlikte Zülcedre doğru hareket etti. Önce şehit Yasar'ın yanına varıldı. Ondan sonra adamların izleri takip edilecekti. Yasar artık her şeyden habersiz, perişan şekilde yatmaktaydı. İzleri takip ederek atıldılar. Nihayet sekiz kafadarı kebap ettikleri bir deveyi midelerine indirirken kıs kıvrak yakaladılar. Bu defa talih tersine dönmüştü. Etraflarını çeviren 20 kişiden daha önce pişmanlık duyguları sarı vermişti onları. Kısa zaman içinde kıskıvrak kıvrak bağlandılar ve dönüş başladı. Resulullah Efendimiz'in huzuruna getirildiler. Çobana yaptıkları işkence aynen onlara da uygulandı. Gelen ayette Allah'a ve Resulüne harp açanların ''Yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürülmeleri yahut asılmaları yahut ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi yahut bulundukları yerden sürülmeleridir. İşte bu ceza onların dünyadaki rüşvaylığıdır. Ahirette ise onlara büyük bir azap vardır.'' buyuruldu. Böylece onlar cezalarını bulmuş oluyorlardı. Hayber Deve çobanı yasarın öldürülmesi ve öldürenlerin de cezalarını bulmaları üzerinden üç gün geçmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hayber kalesi üzerine yürümek maksadıyla ordunun toplanmasını emretti. Hudeybiye barışı üzerinden 3 ay geçmiş bulunuyordu. Hendek muharebesinin yapılmasına sebep olan, bulundukları yerde günden güne fitne ve fesat çıkartan bu Yahudilerin, bir an evvel haklarından gelmek lazımdı. Aradan vakit geçerse ve onlar bu vakit içinde kureşle bir anlaşma yaparlarsa, o zaman cezalarının verilmesi zorlaşırdı. Ordu kısa zamanda toplandı. Bu arada çeşitli hizmetlerde bulunma ümidiyle, 20'ye yakın kadında gönüllü olarak, bu sefere katılıyordu Uhud Harbi'ne imza atan kahraman hanımlardan Nesibe Enes'in annesi Ümmü Süleym ve müminlerin annesi Ümmü Seleme bu gruba dahildi 200'ü atlı olmak üzere 1600 kişiden meydana gelen ordu 7. yılın başında Muharrem ayı sona ererken Medine'yi terk etti Siba bin Urfut'a Medine valisi olarak bırakıldı o günlerde Medine'ye ticaret maksadıyla gelmiş bulunan Hüseyin adında bir müşrik, yol kılavuzu olarak kiralanmış bulunuyordu. Bir gece yürüyüşü sırasındaydı. Yolcular Amir bin Ekva'ya, ''Bize bir şeyler dinlesen olmaz mı ey amir?'' dediler. ''Neden olmasın?'' dedi ve başladı güzel sesiyle mani söylemeye. ''Allah'ım sen olmasan hidayet bulmazdık.'' Sadaka vermez, namaz kılmazdık. Yapamadıklarımızı mağfiretinle karşıla. Üzerimize emniyet ve huzur indir. Düşmanla karşılaşırsak ayaklarımızı sabit kıl. Düşmanlar bizi küfre davet ettikleri zaman çekindik, kabul etmedik. Onlarsa küfür çığlıklarıyla üzerimize atıldılar. Güzel sesten ve şiirden pek hoşlanan develer, şiirin hecelerine ve söylenişindeki ritme ayak uydurarak ilerliyorlardı. Resulullah Efendimiz söylenen manileri duyduğu zaman ''Kimdir bu develeri gayrete getiren sürücü?'' dedi. ''Amir bin Ekvadır ey Allah'ın peygamberi'' dediler. ''Allah ona rahmet etsin, merhametiyle muamele buyursun'' dediler. Hazret Ömer'in içi burkuldu. Amir'in ecelinin yaklaştığını anladı. ''Ey Allah'ın peygamberi, bıraksan da Amir'den faydalansaydık'' demekten kendini alamadı. Fahri kainat efendimizin Hayber kalesi üzerine yürüdüğünü duyan Gatafan kabilesi öteden beri iyi anlaştıkları Hayberlilerin imdadına yetişmek için acele hazırlandılar. İyi bir iş yaptıklarından emindiler. Dost kara gün dostu olmalıydı. Ayrıca Müslümanlara iyi bir ders verilmiş, çoktandır Kureyş'in özlediği ama yapamadığı darbe indirilmiş olurdu. resul Muhterem Efendimiz onların böyle davranacaklarını tahmin ettiği için Hayber'le Gatafan arasında bir karargah kurmuştu. Onların Hayber'e ulaşmalarını önlemek istiyordu. Yurtlarından kahramanlara yakışır duygularla ayrılan Gatafanlılar çok geçmeden içlerine dolan bir endişeyle boğuşmaya başladılar. Kendileri gidince kabileye bir baskın yapılıvereceği korkusu gelmeye başladı. Önceleri aldırış etmediler. Fakat bu korku gitgide büyüdü. Rahatsız eder hale geldi. En sonunda durdular. Bir araya geldiler. Meseleyi enine boyuna konuştular. İçlerinden biri ayağa kalktı. Dosta yardım edeyim derken, çocukların ve kadınların tehlikeye arz edilmesi, akıllı insanın yapacağı iş midir? Geri döndüğünüz zaman perişan edilmiş bir yut bulmayacağınızdan emin misiniz? dedi. Bir başkası onun bu sözlerini destekledi. ''Kalberli dostlarımızın sağlam kaleleri, bol erzakları, savaşacak yiğitleri var. Yesripliler kuş olup uçmadıkça bu kalelere giremezler. Onlar da akılları varsa kalelerinden çıkıp kendilerini tehlikeye atmazlar.'' dedi. Kimsenin bu sözlere itirazı olmadı. Çünkü bu sözler gönüllerin ortak düşünce ve arzusunu dile getirmiş oluyordu. Bir başkası ayağa kalktı. ''Ne diyorsunuz dostlar?'' Susup kalmakla hiçbir iş halledilmez. Kararınızı verin ya gidelim savaşalım ya da yurdumuza dönelim ve mülkümüzün başında bulunalım dedi. Kabile reisi karar verilmiştir işte ben dönüyorum. Hayber'e gideceğim diyen varsa biz de ona engel olmayız dedi. Vakit geçirmeden devesine bindi ve Gatafan yurduna doğru yürüdü. kabile halkından tek bir insan bile ileri gitme fikrine sahip değildi. Sanki yurtlarından ayrılırken, buraya kadar bir yolculuk etmek ve tekrar dönüp gelmek üzere çıkmış gibiydiler. Yüce Mevla, Yahudilere gelecek olan yardımı böyle önlemiş, hatırı sayılır bir kuvveti gönüllerine saldığı korkusuyla doldurup geri göndermişti. Yolculuk anında, Resulullah Efendimiz'i karşılayan bir bedevi. Ey Allah'ın peygamberi, ben sana iman etmiş bulunuyorum. İzin verirsen seninle birlikte Medine'ye hicret etmek istiyorum dedi. Bu sözler, Zat-ı Risalet Efendimiz'in mübarek yüzünde memnuniyet izlerinin belirmesine sebep oldu. Adam orduya katıldı. Kendisine develeri gütme vazifesi verildi. Yolculuğun son gecesi bitmek üzereydi. Enes, üvey babası Ebu Talha'nın terkisindeydi. Peygamber efendimizle yan yana gidiyorlardı. Bir ara bindikleri hayvanlar birbirlerine o derece yaklaşmıştı ki, Enes Resulullah efendimizin bacağının kendi bacağına sürtündüğünü hissetmişti. Çok geçmedi, sabahın ilk ışıkları arasında Hayber kaleleri göründü. O zaman Enes, Seyyidül Enbiya efendimizin, ''Allahu ekber, mahvoldu Hayber, biz bu kamin sahasına indiğimiz zaman azap haberi alanların sabahı pek çetin olur.'' dediğini işitti. Ordu kondu. Güneş henüz doğuyor, Hayberliler ellerinde ziraat aletleri ve sırtlarında zembilleri olduğu halde bahçelere çalışmaya gidiyorlardı. Gördükleri manzarayla şaşırdılar. Vallahi Muhammed, ordusuyla birlikte Muhammed diye haykırarak kalelerine kaçtılar. İslam ordusunun geldiği haberi kısa zamanda yayıldı. Kale burçlarına çıkan halk, orduyu hayret ve dehşet içinde seyrettiler. Derhal sözü dinlenir kişiler bir araya geldiler. Kendi aralarında neler yapabileceklerini enine boyuna görüştüler. İçlerinden Ebu Zeynep diye bilinen biri söz aldı. ''Onların karşısına çıkalım, kahramanca savaşalım. Siz de biliyorsunuz ki Muhammed şimdiye kadar hangi kaleyi kuşattıysa teslim almıştır. Teslim alınanlar da ya sürülmüş ya esir edilmiş ya da öldürülmüştür. Bizler bunun şahitleriyiz.'' dedi. Ebu Zeynep'in sözlerine kulak hasen olmadı. Öteden beri tecrübesi ve İslam'a karşı düşmanlığıyla bilinen Sellem bin Mişkem aynı teklifi tekrarladı. Kendileri için tercih edilecek en doğru yolun çıkıp kahramanlara yakışır şekilde çarpışmak olduğunu söyledi. ''Bizim kalelerimiz sağlam, erzaklarımız yeterlidir.'' dediler. Böylece savunma harbi yapılması kararı verilmiş oluyordu. Peygamberler Sultan Efendimizin Medine'yi şereflendirdiği günlerde Nadir Kalesi sokaklarında oynayan küçük bir kız vardı. Safiye diyorlardı ona. Nadir Yahudilerinin reisi olan Huyey bin Ahtab'ın kızıydı. Safiye hicretin ilk günlerine ait bir hatırayı yıllar yılı gönlünde saklamış durmuştu. Mekke'den Medine'ye. Peygamber olduğunu söylenen bir insanın geldiği duyulunca babası ve amcası onu görmeye gitmiş fakat son derece düşünceli, üzüntülü halde dönmüşlerdi. Ağızlarını bıçağın açmayacağı derecede suskun olan iki kardeş nihayet konuşmuş ve Safiye o gece Medine'ye gelen peygambere sırf Yahudi olmadığı için bitmez tükenmez bir kin beslediğini babasının ağzından duymuştu. Safiye, daha ilk defa gördükleri bir insana karşı düşmanlık beslemenin sebebini bir türlü anlayamadı. Her insan Yahudi olamazdı. Dünyada sadece Yahudiler iyi olacak, Yahudi olmayana düşmanlık beslenecek demekte de insafsızlık sayılırdı. Yıllar geçti. Fakat Safiye'nin babası bu duygularından vazgeçmedi. Peygamberlerin en büyüğüne karşı beslediği kin ve düşmanlık duyguları arttı fakat eksilmedi. Bir gün... Yahudilerin yaptığı bir ihanet sonucu olarak Safiye'de ile birlikte doğup büyüdüğü toprakları terk edip gitti. Hayber kalesini babasıyla birlikte ikinci vatan edindi. Babası burada da rahat durmamış, Mekke'ye giderek Kureyş'in ileri gelenleriyle görüşmüş 10.000 bin kişilik bir ordunun toplanmasına ve Hendek Harbi'nin yapılmasına sebep olmuştu. Fakat bu harbin sonunda Kureyza'lılarla birlikte başı kesilmek suretiyle cezasını bulmuştu. Safiye gençlik çağına ulaşmıştı. Onu amcasının oğlu Kinane ile evlendirdiler. Henüz yeni gelin sayılırdı. Bir gün kocasının dizine yatıp uyumuştu. Kendisini ay ve yıldızların pırıl pırıl parladığı bir gecede buldu. Daha sonra 14'ündeki ay yere doğru süzüldü, geldi ve Safiye'nin koynuna girdi. Bu rüya efendimizin Hayber önlerine geldiği günlere pek yakın bir günde görülmüştü. Safiye heyecanla uyandı. Bu rüyanın kendine hayır ve saadet getireceğine yemin edebilirdi. Mutluluğunu ve sevincini kocasıyla paylaşmasına hiç engel yoktu. Karşısına oturdu. ''Bak ey amcamın oğlu'' dedi. Ve gördüklerini anlattı. Fakat kinane birden köpürdü. Safiye'nin yüzüne okkalı bir tokat indirdi. Bunu ikinci ve üçüncü tokatlar takip etti. Neye uğradığını bilemeyen Safiye göklere yükselen feryatlarla imdat isterken yediği dayağın sebebini de anlamaya başlamıştı. Kinane küfreder gibi bir ifadeyle demek sen ona varmak istiyordun öyle mi diye haykırmaktaydı. Sonunda anladı ki kocasının o diye bahsettiği adam Medineli peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizmiş. Bu dayak Safiye'nin kalbini gördüğü rüyaya daha çok bağladı. Kocası kinaneye karşı da kin ve nefretle doldu. Aydınlığa Doğru programımızın 139. bölümünü dinlediniz.